Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki veren el alan elden üstündür. Sizin en hayırınız Kur'an öğrenen varetinizdir.